yani. İlle beni gör ille bana bak diye şeytanın böyle adam akıllı e, el ne diyorlar en nisa'u habailüş şeytan kadınlar şeytanın tuzak ipleridir. Yani hani tuzağa kurar, ipi eline alır efendim oraya da biraz yem koyar efendim kuş yeme yemek yemeye gelince İpi çektiriverdi mi? kuşu yakalar. İşte sonra tuzak ipi diyorlar. Al üstüne düşer. Efendim ceylansa o ceylan yakalanır. Mesela yakalamak istedikleri hayvanları eskiden böyle yakalamardı. Kadınlar da kullanıyor şey. Şeytan. Yani böyle azdırarak, açı açarak, efendim, ortaya çıkartarak, fat. yani üstü başı, açık saçı, boynu, kacağı, kolu, göğsü, sırtı açık olarak efendim böyle şeytan onları kullanıyor. Kimleri avlamak için? Müslümanları avlamak için. Tabi ne yapmak lazım? O kadar o kadar sakınmak lazım ki dişi sinekten bile sakınmak lazım diyelim. Yani burada koyun diyor ya dişi koyundan bile gözümüzü saklayın diyor. Biz dişi sinekten diyelim yani. Ondan bile sakınmak lazım. Aksi takdirde tabi ne dervişlik kalır ne sevap kalır. İnsan nice nice günahlara girer. Tabi erkekler böyle yapacak. Kadınlar ne yapacak? Kadınlara serbest mi? Hayır. وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُدْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُجَنَّ فُرُجَهُنَّ Ey Habibim, erkeklere söylediğim gibi kadınlara da söyle, onlar da gözlerini muhafaza etsinler. Namihreme basmasınlar ve namuslarını paymal etmesinler, korusunlar. Onlara da bakmak yasağı var. Efendim işte erkek sokakta yürüyor, tamam, kadın perdenin arkasından, türünün arkasından bakabilir mi? Hayır, o da bakmayacak. O da oraya bakmayacak. Suud'un evleri çok hoşuma gidiyor. Camları şeffaf değil. Buzlu cam. Suud'daki evlerin camları böyle değildir. Buzlu. Yani ışık gelir, içerisi görünmez. İçerideki dışarıya bakmaz, manzarayı görmez. Sürtte bizim bütün tuttuğumuz evler gezdiğimiz yerler öyledir ya. Yani. E şimdi burada tüm perde var dışarıdan içerisi görünmez, içeriden dışarısı görünür öyle yama yok, öyle oyun yok. Buna aldanmamak lazım camın şeffaf olduğuna aldanmamak. Bunu diye camı buzlu yapalım yapabilirsek. Yok Efendim manzara kaçmasın da Efendim boğazın manzarasını görelim de bilmem ağaçlar çiçekler dağlar bulutlar denizler yağ vesaire Aman işte o zaman. O da bakınca o da günahe Bakmayacak. Gözüne sahip olacak. İlk bakışta yolda yürürken bir insan ilk bakıyor gözüne takıldı. Tabi yolunu görecek, şey yapacak filan. Yani i̇lk bakış normaldir. İkinci bakış şeytandandır diyor Peygamber Efendimiz. O kadar koruyacak. Bizim Nakşi tarikatında ne vardır? Nazar ve kadem kaydesi vardır. Yani bakışı ayağa pabucu üzerinde olacak. Bir manası bu. Yani gözü pabucunun ucunda şöyle edetli edetli mahcup mahcup, hayalı hayalı utangaç utangaç yürüyecek erkek. Bakmayacak sağa sola. Baktı mı tuzağa tutulur. Şey, en nazaratü sehmun min sihamillahi mesmumu. Nazar, bakış veya sihamillah değil. Yani, min sihami şeytan galiba. Şeytanın bakış, şeytanın oklarından zehirli bir oktur. Baktın mı, zıp, zehirli ok saplanır, gidersin. Nereden nereye saplanır? Senin bakışından, senin gönlüne zehirli ok, zıp diye saplanır. Ondan sonra ayıkla pirincin taşının zehirli oku saplı olan yerde, çıkarsan bile, durmasa bile artık zehirli bulaştı mı, orayı mahveder. Onun için en iyisi bakmamaktır. Onun için bakmamayı sağlamaya çalışmış eskiler. İslam şerri vukua gelmeden engellemeye çalışmış. Kadın erkek haram amet yapmış. İslam dini. Erkeğin kadının gözlerini korumasını emretmiş. Erkeğe kadına örtülmeyi emretmiş. Şimdi yani Yeni kapı'dan saray burnundan dolaşırken veyahut cadde bostandan öbür tarafa giderken veyahut İzmir'de filanca deniz kenarında falanca yerden giderken şu kadarcık mayo giymiş erkek yani o tesettürlü mi? Hayır. O da çıplak. Ona erkeğin bile bakması doğru değil. Şu kadarcık bir şey. Üçgen. Şuradan şöyle bir karış. Oradan da öyle iki karış. Efendim iki karış, bir karış İncocuk bir üçgen, bitini yokini, yok efendim, orada yüzüyor. Sen de Deniz Yenen'den geçiyorsun, rıhtımdan. bir kasabadan öbür kasabaya gideceksin. Bakmak bile doğru değil. Neden? Bu tesettür diyor ki, bu hedefsiz erkeğim diye aldırmıyor. Erkek Şu karşılığı yok tabii sır kelimesini sırrı esrar manasında almayacaksınız burada sır insanın e, iç içe gönlü derece derece derinleşir hani şuur diyoruz alt şuur diyoruz ya alt şuurun da ötesinden bahsediyor alimler ya şimdi psikolojide insanın bir gönlü var bir ruhu var bir sırrı var daha gerisinde daha derinliğinde bir hafisi var bir akfası var. Yani derinlikten derinliğe. Değil, zahiri sathî gönlünü, gönlünün derinliğini bile efendim, gaflet uykularından uyanık tutacak. Yani, gözü uyumayacak, kalbi uyumayacak, kalbinin derinliğindeki alt şuuru da uyumayacak diyelim, ancak böyle anlatabiliriz. Alt şuurunu bile uyanık tutmaktır, hakiki vefa. E, kime karşı vefa bu? Allah'a karşı Allah'a kulluk, Allah'ı tanımak, marifetullah konusunda gazete o kadar düşmeyecek ki tam vefalı bir kul sayılabilmesi için yani alt şuuru bile uyanık olacak. Dil, gözü, il, efendim kalbi, dil şuurunun üstü, alt şuurunun bile uyanık olmasıdır. Hakiki vefalıdır. Ve feragül <gülüyor> hemmi antudül afat efendim afetlerin e, çokluğundan efendim duyulan elenden sıyrılmak. Ne olursa olsun ne yapalım? Allah'ın takdiratı bunlar diyecek. Eyvallah. Hiç aldırmayacak, sarsılmayacak, efendim şey yapmayacak, üzülmeyecek. Bütün alt şörün derinliğiyle efendim müşahedeye devam. Allahu Teala Hazretlerinin azametini, hikmetlerini görmeye devam. Kaflet uykusu yok. O kadar uyanık olacak yani. Dedihî kale marufun es-sahâ u isâru mâ yahtâcu ileyhi indel îsâr. <gülüyor> Maruf Hazretleri yine bu sözünde de dedi ki sahâ u es-sahâ cömertlik, sahabet dediğimiz cömertlik dediğimiz şey nedir? Isâru mâ yahtâcu ileyhi indel îsâr. İnsanın eli başı, dara geldiği, sıkıştığı zaman kendisinin muhtaç olduğu şeyi vermektir cömertlik. Yoksa adam zengin. Ambarları dolu, karnı şiş, evi, barkı, malı, mülkü, kesesi, kasası, top dolu, yerinde her şeyi, bir fakir geliyor, buna bir çuval buğdayı verin diyor. Cömertlik bu değil. Bunun nazarında Maruf Hazretleri böyle demiyor. Cömertliği şöyle tarif ediyor. İtharu ma yahtacu ileyhi. Kendisinin ihtiyacı olan şeyi. Aç mesela, şimdi yemek yiyecekti, aç. Önünde duruyor. Ekmek önünde duruyor. Şimdi ona muhtaç yok. Aç kendisi. O açacak. Yiyecek. İnden isar. Sıkışı zamanında, zorluk zamanında bu kendisinin muhtaç olduğu, verebili, olduğunu verebiliyor musun? Cömertlik budur işte. Bollukta vermek cömertlik değil. Kolay. Allah sana kırk vermiş bir tanesini veriyorsun. Basit. Çok vermiş birazcık veriyorsun. Basit. Ama senin ihtiyacın varken hem de sıkışmış durumdayken diyorsa cömertlik budur. Hani e, dehir suresinde nasıl geçiyor? Ve yutaymon al taame ala ve yetime ve esira inna ma la alunidu min kun ve la Yani miskine, yetime, esire, Hazreti Ali Efendimiz'in ailesi kendileri açken, akşam yemek yiyecekken, oruçluyken iken alınıyor. Allah'ın rızası bir şey varsa verin açım diyor adam. Ha, sofrasındakileri veriyorlar. Kendileri muhtaç. Fazla da yok. Verdikleri zaman geride kendilerine kalmıyor ama veriyorlar. Onun üzerine Allah bu ayeti kerimede onları met Şu anları kıyamete kadar efendim Kur'an-ı Kerim'de tescil edilmiş oluyor. Cömertlikleri, cömertlik o. Yani verdiği zaman kendisine kalmıyor mu? Sıkışık mı durumu? Kendisi de muhtaç mı? Muhtaç. Hadi bakalım onu ver de göreyim. Yoksa bolken, bolluktan bir parçacık vermek bir şey değil. Çoğumuzun cömertliği öyledir. Kesemizi açarız, paramızı sayarız. En eskisi sevmediğimiz az, ne neler var? Beş bin lira. Şu zaten buruşturup at, atacaksın, sevmiyorsun paniğe, onu verirsin. Öbür taraftaki mavileri ver bakalım, morları ver. Göreyim. Öbür tarafa şey yapmıyor. Sonuncu hadi şeyi sözünü şey yapalım sığınıştırmayalım bant sahiplerine. Ne kadar? Tamam değil mi? 70 dakika, 70 dakika oldu. Ne kadar var hakkımız? Bitsin. Bitsin. Evet. Zaten paragraf şey yapıyor. Bununla tamam oluyor. Ve bir kale, kale racülün li Ma şekerte ma'rufî. tekale kâne ma'rufüke min gayri muhtesibin sevaka vaka'a inde gayri şarkelenir. Nitelî sözler de niteliklerini anlatmak için size biraz bakıyorum. Aynı rivayet zinciriyle birisi kale racülün li marufin. Adamın birisi maruf hazretlerine şu sözü söylemiş. مَا شَكَرْتَ Benim marufuma şükretmedin. Tabi muhatabın adı da maruf ama söylediği sözde maruf. Maruf ne demek? Emru maruf, nehi münker diyoruz. Maruf iyilik demek. Tabi birisi sana bir iyilik yaptı mı sen de ona iyiliğine karşılık vermen lazım. Hiç olmasa teşekkür etmen lazım. O Böyle bir söz söylemiş marufa, ''Sen benim marufuma yaptığım iyiliğe şükretmedin, karşılığını tam vermedin.'' demiş. Tabi muhatabı da maruf kendi olduğu için o kelimeyi kullanması bir nükte, belki de bir şaka. Yani Ma şeker sen marufi, benim yaptığım iyiliğe karşılık etmedin, iyi bir teşekkür yapmadın.'' demiş. O da cevap veriyor, fakat maruf hazretleri de cevap veriyor. Senin yaptığın iyilik Allah'tan sevap bekleyerek yapılmış bir iyilik değildi de şükredici olmayan bir insana nasip oldu. Sen Allah rızası için iyiliğini yapmış olsaydın senin iyilik yaptığın kişi şükrederdi yani iyi bir insana ulaşıldı. Madem şükretmeyen bir insana verilmiş demek ki senin yaptığın iyilik de iyilik değilmiş. Allah rızası için değilmiş de ondan karşılık görmemişsin diye cevap vermiş. Ama ikisi de maruf kelimesini kullanarak şey yapıyorlar. Yani belki o bir şaka söz söyledik Çünkü maruf-ı bir güzel şey iken bir iyilik yapıldı mı? Güzel teşekkür eder ama böyle bir şakalı bir şey geçmiş. Yani niteli bir söz. Benim yaptığım iyiliğe şükretmedim diyor. O da diyor ki senin yaptığın iyilik Allah'ın rız rızası için değilmiş, sen sevabını anlayarak, Allah'tan bekleyerek yapmamışsın da, onun için şükretmeyen bir insana nasip olmuş senin iyiliğin diyor. Hakikaten bir insan, sözü de doğru mu Aruf Hazretlerinin, iyiliği Allah için yapmışsa, sen benim iyiliğime teşekkür, de, teşekkür etmedin diye de söyler mi? Hani iyilik yap, Allah bilir der, yürür gider. Teşekkür etse ne olacak, etmese ne olacak? Hatta o görmeden cebine koysan, sonradan bulsa cebinde adam. Ne olacak yani? Çok kimse yaptığı iyiliği kendisinin yaptığını bilmesinde de istemezmiş. Doğru. Sen niye benden teşekkür bekliyorsun? Sen Allah'tan mükafat bekliyorsan Allah görüyor, mükafatını verecek. Ben istersen teşekkür edeyim, istersen etmeyeyim. Diyor ki yani sen Allah'tan sevabı ümit ederek iyiliği yapmamışsın da onun için şükretmeyen bir insana nasip olmuş iyiliğin diyor sevaka ayında gayri şakin. Artık ne sebeple ise bu şey böyle bir